ekonomi ekoloji hazırlayıplanlar Pelin Cengiz, Barış Gencaybaycan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. E, 94.9'dasınız Açık Radyo'da. E, geç de olsa yeniden bir günaydın demek istiyorum. E, maalesef son dönemlerde çok gergin bir e, ortam var ülkede. İnsanlar birbirine karşılaştığı zaman nasılsın dediğinde e, hakikaten iyi cevabı vermek. Ee, çok zor tam her şey için sonrasında her şey güzel gidiyor derken ee, bu elim saldırıdan dolayı maalesef morallerimiz çok zorluk tabi e, Suruç olayını kastediyorum ee, şu anda bütün gazetelerde her yerde televizyonlarda sürekli olayı konuşuluyor ee, üstelik bununla da kalmıyor tüm olaylar bir yandan polisler şeyi gidiyor, bir yandan asker şeyi şey de var ee, doğu gitgide daha karışık bir hale geliyor hakikaten içinde bulunduğumuz e, dönem çok sıkıntılı bu memlekette çok sıkıntılı dönemler e, apsattı eminim e, girişliç ve hareket ederek yine bu sıkıntılarında e, üstesinden geleceğiz e, şimdi ya herkes turucu konuşuyor tabii. yani konuşacağız zaten da çok konuşulacak mesele var ama bizim e, programımız ekonomi ve ekoloji programı her şeye rağmen biz yine inadında bu memlekette, çevre aleyhine neler oluyor, neler yapılmak isteniyor. Yine ısrar da bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Biliyorsunuz son dönemde Karadeniz'de çok önemli olaylar oldu. Yeşil Yol konusunda çok fazla bir mücadele başladı. Çünkü inşaat uzun süredir konuşulan bir konuydu ama inşaat çalışmaları... Ee, başlayınca hafta birden ayağa kalktı Şu anda çok yüküm bir neredeyse seferberlik vardı ee, Karadeniz'in bu e, yeşil yolun geçeceği yerlerde Ama Atpim'de de çok önemli olaylar oluyor Şu anda orada e, gece gündüz bir nöbet tutuluyor askın Cerat Tepe'de ee, Daha önce burada e, yine aynı Tebep'ten dolayı maden işletmesinde Maden içilip faaliyeti yapılmaktan dolayı Burada ciddi bir mücadele vardı. Aslında bir yıl önce Zanra e, Dikadede haberini yapmıştım bunun. Yani insanlar kevincinden sokağa dökülmüştü. Çünkü tamamen proje iptal edilmişti. E, Çedrepor'un kararını iptaline e, karar vermişler. Mahkeme e, bunu esasdan iptal etmişti. Halk buna seviniyordu ama ne olduysa şu anda her şey sil baştan yeni bir mücadeleye başlandı. Yine aynı e, aynı yerde, aynı madencilik faaliyetini yapmak istemesi bir yeni izinler alındı. Şimdi dilerseniz e, hattımızda bir bu konuda e, uzun yıllardır orada mücadele eden Avukat Bedrettin Kalın var. E, ben sözü fazla uzatmadan e, yerelde neler oluyor? Hukuki anlamda son durum nedir? Mücadelede insanlar ne yapıyor? Üç fardır nöbet tuttuklarını biliyorum. Dilerseniz e, bize Bedrettin Kalın anlatsın. Bedrettin Bey aklınızda mısınız? Günaydın. Beydetim Bey, aydın. alo Sanırım hatlarda bir sorun var. Yayına bağlanmadan önce de e, konuştuk. Beydetim Bey e, bir yoldaydı. Yine başka farklı bir mücadele vermek için e, yola çıkmıştı. Muhtemelen yolda hatta çekmiyor bazı müşterilerinden. Ama şimdi. Ben bildiğim kadarıyla olayı bir özetlemeye çalışayım. Oradan oluyor. Ceraatsepe özelinde e, neler oluyor? Eğer bu arada tekrar e, hakkımıza e, bağlanırsa lehni almaya çalışayım. E, Karadeniz'deki son dönemde olan bu mücadelelerde aslında en önemli e, kazanım hukuk yolu günü elde ediliyor. Dolayısıyla burada yani biz insanları gazetelerden ve televizyonlardan oradaki işte Havva ana gibi isimleri görüyoruz. Neler söylediklerini e, tanıfık ediyoruz. Bunlar çok önemli tabi ama hukuki önemlisi e, arkada çok e, tabii teknik şeyler de var çok hukuki e, bir takım süreçler yaşanıyor. Ama en önemlisi bu. Çünkü bir proje gerçekten duruyorsa e, hukuki bir takım kazanımlar elde ettiği için e, duruyor. Bu anlamda e, ben mümkün olduğu kadar olayların bu yönüne daha çok dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi Cerattepe'de neler oluyor? Ee, Cerah Tepe'de Cemil inşaat e, İzince bir süredir orada e, Madencilik faaliyeti yapmak istiyor Bakın madenleri e, Kapalı galeri sisteminde Oradaki e, cephleri çıkarmaya çalışıyor Cerah Tepe öyle bir yer ki Yani ben de gittikten gördüm. Normal ki yani Karadeniz ekoloji ekoloji ekolo, sistemi Her yerde birçok yerde aynı ama Cerah Tepe gerçekten O Kafkasöy yaylasının çok özel bir doğal alanı İnsanlar da bu, bu özel dünyanın Hakikaten sayılı ekosistemlerinden bir tanesine sahip. İnsanlar da bunun bilincinde farkında oradaki e, yurttaşlar ve bunu korumaya çalışıyorlar. Ne oluyor? Bir önce e, tek olumlu, 2013'te daha doğrusu 2013'te bu madencilik faaliyetiyle ilgili çek olumlu karara alınmıştı. E, bu karara istinaden de tabii maden şirketi alana girip e, madencilik faaliyetlerini yapmak istediler. Şimdi çok önemli bir direniş o zaman da başladı. Ee, Yer her halk direnmeye başladı. bölgeyi sokmayacaklarını söylediler. Bir anlamda e, alınan bu hizme Kedolun'un kararına karşı bir dava açılmıştı. Bu dava neticesinde önce e, davada yürütmeyi durdurma kararı verdi e, bölgeyi idare makinesi. Ardından da meseleyi görüşerek ee, Çedolunlu kararını yani oradaki madencilik faaliyetine izni izin, öngören Çedolunlu raporunu iptal etti. Şimdi bu çok önemli bir kazanımdı. Ee, Halk sokağa döküldü demiştim. Ee, başında bu kararlardan ardından hakikaten Cerat Sepeliler e, sokağa dökülmüştü ve bir kutlama yapıldı. Çünkü artık e, konuşulmayacaktı bir daha orada madencilik faaliyeti. Ee, bunun ardından şirket davayı temizde götürdü. Danıştay'da görüşüldü. Danıştay'da yine aynı şekilde tüm başvuruları reddetti. Burada madencilik faaliyetinin yapılacağına hükmetti. Ee, daha sonra e, 2009'da çevre, o zaman tabii e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ydı. E, Bakanlığın adı. E, bir genelge çıkarttı 2009'da. E, şimdi bu genelgeye daya genelge de şunu diyordu, eğer bir chat iptal edilirse, mahkemenin ön gördüğü ekipler gidilirse e yeniden chat raporu verilebilir, chat olumlu kararı verilebilir. Şimdi bu genelgeye dayanarak Cerah Tepe'de, e Tepe'de yeniden chat olum chat raporu hazırlandı ve bu bakanlığa sunuldu. Şimdi yani tablonun teknik boyutlara çok girmek istemiyorum ama sadece şunu anlamakta fayda var. Yargı dur dedi, e, gerekçelerini de tepkik sıraladı, nasıl geriye dönüşü olmayacak zararlar verdi açıklandı. E, Yapılmayacağının hikmeti. Ama burada yargı arkadan dolanıldığı, e, bakanlığın çıkarttığı bir geneldeye dayanarak yeni bir çet rapor hazırlandı. Ve bu rapora inanın normalde böyle bir şey olmaz. Jat hızıyla bakanlık e, bir günde e, imzaları attığı gerektiğini verildi. Anında da şirket yetkilileri, şirket yetkilileri bölgeye giderek valiliğe başvurarak alana girmek istediğini söyledi. Jandarma eşliğinde bölgeye girmek istediklerinde yeniden Cerah Tepe'lileri bu süreç tosladı. Çünkü onlar verdikleri mücadeleyi unutmadılar, tehlikenin yine farkındaydılar. Maden alanına şirket yetkililerini, iş makinelerini topladılar. Şimdi burada e, bundan sonrasında gece gündüz bir mücadele başladı. E, çünkü üç defa aynı girişinde bulundular. Son girişinde de jandarma dağılın, dağılmazsanız müdahale edeceğiz diye bulundu. Neyse ki böyle bir arbede çıkmadı. Herhangi bir e, bu anlamda e, bir görüntü yansımadı. Ee, ama tehlike geçmiş değil. Şu anda orada üç var diye nöbet tutuyor insanlarda. Bölge sakinleri hatta çarşı grubundan, Beşiktaş'ın beş, beş taraftar gibi çarşı grubu bile nöbet listesine kendini yazdırmış. İstanbul'dan yola çıkmış oraya. 3 var diye nöbet tutuyor. İnsanlar oraya ee, almayacaklarını söylüyor. Hiçbir iş makinesini, şirket yetkilisini ve bununla ilgili orada çalışma yapmak isteyen herhangi bir ilgiyi almayacaklar. Bölgeye giriş. Türkistan'a tamamen yarar halkın. E, kontrolümde tabi bu uzun sürmeyecek medresin kalınlığı telefonla bağlanamadık ama ben şunu sormuştum daha önce Yani daha öncesinde buna benzer örnekleri yaşadık e, en büyük örneğin de tabi gezi park olaylarında gördük insanlar nöbet tutuyor ve bir şekilde e, iş önce soğutmaya bırakılıyor Ardından tekrar kolunu kuvvetledi bilirse alana gidiliyor e, ve orada faaliyetler yapılmak isteniyor. böyle olursa ne yapacaksınız dedim Tabi bu arada e, yeni hazırlanan çerede dava açıldı. Yani 1500 sayfalık yeni bir çet dosyası hazırlandı Cerat Tepe ile ilgili. E, bu dava sürerken e, orada demet devam ediyor. Sordum da şöyle cevap verdi. Başımıza kötü bir şeyler gelebilir. Ama eğer buraya madencilik faaliyeti yapılırsa zaten başımıza gelebilecek en kötü şey gelecek. O yüzden ne şimdi gelecek şimdiden gelsin biz hazırız burada sonuna kadar gönüleceğiz. Şu anda Cerattepe'de, aslında Cerattepe'de yaşanan manzarayı e, çok genel hatlarıyla özetlemeye çalıştım. E, şimdi birazdan e, Yeşilova'da değinmek istiyorum. Orada neler oluyor? Hani hava araları gördük, mücadele ediliyor ama aslında proje çok daha kapsamlı, çok daha büyük. 2600 kilometreyi, 8 ili, işte 30 küsür turizm noktasını, yaylayı birbirine bağlamayı hedefleyen bir proje ama sadece bir fırtına vazisinde olan küçük bir hadiseye tanıklık ettik. Ee, bu neydi? Dilerseniz şimdi bir e, müzik arası verelim. E, müzik arasının ardından da e, Yeşil Yolda neler oluyor, gelinen nokta neydi? Ben biraz da bunu özetlemeye çalışalım. Ardından da e, programımıza nasıl olayalım? Şimdi kısa bir müzik arası. Got my finger on the trigger But I don't know who to trust When I look into your eyes There's just devils in us. We're a long, long way from home, Bob Home's a long, long way from us Feel a dirty wind blow. Devils in dust I got God on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing Can turn your heart black You can trust It'll take you God-filled song A field of devils and dust Well, I dreamed of you last night In a field of blood and stone well, the blood began to dry The smell began to rise Well, I dreamed of you last night, Bob Field of mud and bone, if your blood began to dry, the smell began to rise. We've got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Your heart black you can trust you Take a god feeling soul Filled with the devils and dust Take a god feeling soul Filled with the devils and dust Every woman and every man They want take a righteous stand Find the love that God wills And the faith that he commands I've got my finger on the trigger But Tonight faith just ain't enough When I look inside my heart Here's just devils and dust But I got got on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a dangerous thing well, Turn your heart black, you can trust It'll Take your God-filled soul Fill it with devils and dust It'll take a God-filled song Fill it with devils and dust Yeniden merhaba açık hafif dinleyicileri. Ee, Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ekonomi ve ekoloji programına. Karadeniz'de neler oluyor? Bunları konuşuyorduk. Ee, Cerat, Tepe, Cerat Tepe'de yaşanan mücadeleyi anlattım ama ee, aslında en çok Karadeniz'deki mesele şu dönemde hepsi mücadelelerinin önüne geçti. Yeşil yol tartışmıştı. Yeşil yolda neler oluyor? Ee, biz hep Son haftalarda şunları gördük. Sıfın avazisinde bir takım e, eylemler oldu. Kadınları jandarma yerlerde sürükledi. Havana'yı tanıdık. Havana'nın dediklerine şahit olduk. Neler demişti. E, biz devletiz. Devlet bizimle var. Şimdi buna mücadele etmezsek burada çok olaylar olur. Dedi Biz halkız dedi. Bu valiyede, bakanlarda da bir sürü e, mesajlar verdi. Bu çok samimi bir aslında mücadeleydi. Yani herhangi bir arkasında güzel kişilik yok. Bir sürü toplumla birlikte yok. Tamamen orada yaşayan köylü bir kadının e, aslında gerçek adı Havva Ana'da değil Rabia, bir Rabia Beker, Beker e, Havva Ana denmesinin sebebi oradaki mücadelelerdeki hep Rabia Hanım dönüklerine çıktığı için yaşında bir kadın e, o yüzden Havva Ana lakabıyla bir, şimdi neler oluyor resminin bütününü e, biraz anlatmaya çalışacağım size çünkü Hazreti'nin bu yönüyle e, bilmek lazım ki parça O aslında bu bir puzzle Eee fazlının bir parçasını tanıklık olduk. Neler olduğunu bir anlatmaya çalışayım. Çok genel bir özet yapacağım. Karadeniz'deki yaylaların e, 2000 metre rakımının üzerinde birleştirilme projesi aslında dönemin eee Bayındırlık ve İskan Bakanı e, Faruk Özak tarafından eee Faruk Özak tarafından 2008 yılında ilk defa dile getirildi. Yerde yollarını birleştireceğiz, burada e, turizmi canlandıracağız, burası bir marka haline gelecek e, dedi. İşte o dönemin üzerinden aslında yıllar geçti, bugüne kadar herhangi bir faaliyet yapılmamıştı, herhangi bir e, ihale süreci yapılmamıştı, bir master plana hazırlanmamıştı. Şimdi o aşamaya geldik aslında. O dönem 2008 yılında dillendirilen bu projeyle ilgili ilk kazmalar vuruldu. Ee, ne yazık ki elde çok fazla bir veri yok bir takım haritalar var ama son şekilleri olup olmadığını bilmiyoruz 2600 kilometrelik yol dönüyor ama bunun tamamının ee, bir harita çalışması çok detaylı bir harita çalışması yok ama hangi yaylaların birleşeceği belli 8 ilmi e, ordu ile arasında 8 ilmi kapsayan e, yaylaları e, yüksek rakımlardan 2 çok da genişçe bir yolla asfalt yoluna birleştirme projesi Şimdi biz ne gördük burada? Ee, bu yol projesi aslında kısmen e, bir takım yerlerde başladı. Ben e, bundan yaklaşık altı ay önce Ovit Ovit'e gitmiştim, geçmiştim. ayıptım çıkmıştım, Ovit, OVİT taraflarında kaç kalmıştım. Ee, orada bir çalışma gördüm ve bana yeşil yol çalışması uygunluk söyledi. Yani mesela biz bunların çabaları değildik. Başka yerlerden, ben buradan biraz biz bak e, tanıklık etmiştim. Başka yerlerde de duyuyoruz bu tür çalışmaları. Sanki fırtına mağazasına girdikleri, iş makineleri fırtına mağazasına girdiklerinde bütün Türkiye'nin gündemine oturdu. Çünkü fırtına mağazası bile yıllardır zaten e, orada e, bu tarz mücadeleye direnişe hazır bir e, Karadenizli yurttaş var. Yani yaşam alanlarının nasıl savunacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu e, yayla yollarını birleştirme projeleri etap etap ihale edilmiştir. Bunlardan bir tanesi 2000 metre rakamlı kavram ve sanısal yaylalarının birleşmesiydi. Bundan birkaç hafta önce iş makineleri buraya girip buraya, burada yol çalışmaları başlattı. Bir 10-15 metre yol açmıştı ki bölge insanı e, el birliğiyle bölgeye gitti ve iş makinelerini durdurmaya başardı. Hatta hatırlarsınız Kavron Yaylası'nda olmuştu. Kavron Yaylası'nda oldu ilk e, mücadele. İş makinesi oradan durdu. Daha sonra e, iş makinelerini diğer yaylaya e, tamist e, gönderdi. Bir taraftan diğer tarafa yol açamayınca e, karşısından yol açmaya çalıştılar. Vatandaşlar oraya gitmeye çalıştılar ama iş makinesini yola bırakmışlardı hatırlıyorsunuz Araçları engellemişlerdi. Karadenizliler kendi ellerimle taşıdıkları e, taşlarla yeni bir yol inşa etmiş. Söylesine bir mücadele i̇şte tam bu dönemde havanya anayı tanıdık. E, onu bütün gazetelerde gördük. televizyonlarda neler söylediğine tanıtı çektik. Bu işin e, hangi o aşamada olduğunu özetleyen ee, bir genel tablo bir de tabii hukuki e, hukuki yürü var burada da neler oluyor neler için? aslında çok da fazla bir şey olmuyor e, yapılacak her şey yapılıyor neden olmuyor çünkü e, avukatlar vatandaşlar bilgi edinme hakkı bilgi edinme kanunu mevzat gereği bunu almak bir e, yıktaşlık hakkı e, bununla başvurmalarına proje projeyle ilgili bilgi ve belgeler verildik nereler için izinler verildi? Proje ile ilgili neler yapılıyor, hangi idarelerden ne gibi izinler ne gibi mera alanları bölünecek hangi ormanlık alandan geçilip ne kadarlık bir alanda kesin yapılacak. Bunların ön detaylarını öğrenmek maalesef. Bir şey. Şimdi buradaki bu mücadeleyi, ÇEHAV var, ÇEHAV ve Ekoloji Hareketi avukatlarının bir grubu bu. Türkiye barolarına bağlı avukatların oluşturduğu ÇEHAV Hareketi'nin, ve öncülüğünü yapan, e, bu anlamda hukuki mücadeleyi e, sürdüren bir avukat grubu. Bu avukat grubu takip ediyor. Daha dün e, avukatlardan yakın okumuş Okumuşoğlu açık radyo e, dinleyicileri de sanırım bu ismini. Zaman zaman yayına da alıyoruz okumuş Okumuşoğlu'nu. Dün çok yeni bilgiler aldım. Şunları anlattım. E, mevcut elde ettikleri bilgiler... 50 e, belgelerden yola çıkarak 3 tane dava açtılar. İşte ormanın verdiği izin, Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun verdiği izin ve e, aynı şekilde MERE Komisyonu'nun verdiği üç tane izinle ulaştılar. Ve bu üç izinle de anında dava açılan izinlerin iptali işlemiyle ilgili, ormanın verdiği izin, orman İdaresi'nin verdiği izinle ilgili ilk yürütmeyi durdurma kararı da alındı. Kısa bir sürede. Bundan sonra yeni e, yeni bilgi ve belgeleri ele, ele e, geçiriliyor, bilgi edinme kanunuyla ya da bir takım e, başka yöntemlerle elde edilen bilgilerle ilgili hemen davalar açılıyor. Şu anda iki davanın daha açılacağı söyleniyor. Belli ki e, hükümet bu yolu istiyor. Neden istiyor? Onu da hemen açıklıyorum. E, bölgenin bir turizm merkezi haline getirmek istiyor. Neler yapacak? 2600 kilometre yolu söyledik. E, 2.600 kilometre boyunca bir sürü yayla, bir sürü turizm merkezinden geçilecek. Bu turizm merkezlerinde oteller yapılacak, dinlenme tesisleri yapılacak, bütün dükkanlar açılacak. Hatta kış turizmi yapılacak, kruvaziyer ve veya limanlarından bahsediliyor Karadeniz'de. Bu süreçte muhtemelen yani bu bir, söylem tabi bir bilgi yok ama edindiğimiz bilgilerle Arap turistlerinin yoğunluğu olarak bölgeye gelmesi, hükümetin bu anlamdaki e, yatırım projesini de e, biraz hızlandırdı. Bundan sonra belli ki biz Karadeniz'deki yapılmak istenen bu yeşil yolu çok konuşacağız. Çok davalar açılacak, ee, bir takım kazanımlar elde edilecek, ee, ama yargı tekrar arkasından dolanılmaya çalışılacak. Biz ee, hem hani işte olarak, olarak bir çocuk haklilikle ee, devam edeceğiz. bölge insanı belli ki Karadenizli insanlar da çok ee, inatçıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla mücadele etme hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Bundan sonrasında neler yaşayacağını hep birlikte göreceğiz. Dinleme geldikçe de açık radyo aracılığıyla da siz değerli dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Bugün ki yayınımızı da noktalamak zorundayız. Sonuna geldik. Eee, hakikaten zor günlerden geçiyoruz. İnşallah bu zor günleri de aşacağız. Eee, Suruç'ta tatlımada bu hain saldırıda hayatını kaybedenlere bir kez de buradan ekonomi ekoloji programı aracılığıyla da ee, yaralara geçmiş olsun ee, diyelim yakınlara da e, sabır dileyelim e, oradaki gencelik insanlarınları Şimdi e, bu haftalık sizden bu kadar haftaya tekrar görüşmek üzere ee, iyi günler ekonomi ekoloji.